Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagil. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın Bir Dolap Kitap başladı çocuk kitapları programı. Sen yine yaz kitapları evet. seçtin galiba. Evet tatilde çocuklara güzelce vakit geçireceğini umduğum bir kitap serisi var elimde. Akıllara Zarar Toto kitapları. <Gülüyor> Daha önce iki cilde yayınlanmıştı. Kısa süre önce üçüncü ve dördüncü kitaplarda Türkçe'ye çevrildi. Hemen kitapların isimlerinden söz edeyim. Bu arada dört cilt var ama ciltler sıfırıncı sayıdan başlıyor. <gülüyor> sıfır, bir, iki, üçüncü ciltler diye gidiyor. Birinci bölüm Toto sıfır artı sıfır. İkincisi Toto tonlarca espri yapıyor. Yine coştu. Sen Bir Armağan Değilsin. Kitaplar böyle. Bunlar resimli öykü kitabı diyemem. Resimli fıkra kitabı. Yani kısa kısa öykü parçalarından mı Evet. Yani böyle küçük anekdotlardan oluşuyor. Ya da gerçekten bizim fıkıhı diye okuduğumuz kısa kısa komik espriler vardır ya öyle. Ama Toto tabi baş kahraman. Toto bir ilkokul çocuğu ee, ve ilk kitabın sıfır artı sıfır olmasından anlayacağımız gibi sıfırla gayet yakın bir ilişkisi var okulda. Normal bir öğrenci yani. Evet ama yani Toto normal bir öğrenciden daha nasıl diyeyim. Normal bir öğrenci. Daha da normal bir öğrenci yani. Yani Toto'nun hazır cevaplığının onda birine sahip olmayı isterdim okul yıllarında. Evet. Tatil kitabı ama hikayelerin büyük kısmı ekipi kraların hikaye. Yani hikaye denir mi bilmiyorum bunlara. E Deniz tabii. Ee, okulda geçiyor. Toto'nun okul yaşamından e, anlar var çoğunlukla. Ee, arkadaşlarıyla diyalogları var. Evde anne babasıyla yaşadıkları var. Ee, ve her birinde Toto lafı otur oturtuyor. Yani hmm. <gülüyor> çok hazır cevap bir çocuk. Evet. İlk kitapta, e, ilk sayfada Toto ile ilgili bir sunuş yazısı var. E, Toto ilk başta hiç konuşmuyormuş bebekken. E, yani ilk bebeklerin konuşmaması normal ama zaman geçtikçe işte 2 yaşına geliyor, 3 yaşına geliyor. E, ve konuşmayınca anne babası endişe ediyor. Bir doktora götürüyorlar. Doktor endişe etmelerine gerek olmadığını, bir anormallik bulunmadığını ve yakında konuşacağını söylüyor. Dört yaşında, 5 yaşında hala konuşmuyor. 6 yaşında e, okula okul çağı geliyor. Hala konuşmuyor ve bir gün e, yemeğe, o sofraya oturduğunda çorbası işte önüne koyup bu çorba soğuk diyor. Ama fena bir başlangıç bu ya. <gülüyor> Toto'nun annesi duyduklarına inanamıyor. Çok seviniyor. Sevinçten delirecekti diyor. Toto sen konuşuyorsun. Neden önce yıldır tek bir söz etmedin? Şey, çünkü şu ana kadar her şey yolundaydı diye bir problemle karşılaştığı anda da dili çözülüyor. Ve ondan sonra da işte okula başlıyor hemen. Ertesi arka sayfada okul sahnesi var. İşte zil çalıyor çocuklar içeri giriyor. Ee, işte sonra soruyorlar Toto'cum okuldaki ilk günün nasıldı? Bugün çok şey öğrendim mi? Anlaşıldan yeterince öğrenmemişim. Yarın oraya tekrar gitmemiş istiyorlar. <gülüyor> diye Toto'nun okul kariyeri başlıyor. Ve çok da büyük bir ilerleme kat edemiyor. Çünkü ders çalışmıyor Toto. yani Ders çalışmıyor ve her derste, işte her sınav yapıldığında, ödev istendiğinde, tahtaya kaldırılıp soru sorulduğunda muhteşem bir yanıtıcılık örneği sergileyerek her seferinde yeni bir şey bulmayı başarıyor. Ve bir süre sonra böyle kısa kısa bu anları okudukça gülmeye başlıyorsun. Çünkü... Gerçekten çok hazır cevap bir çocuk Onun dışında Toto'nun e, birkaç tane de Arkadaşı var kitapların başında e, İşte Toto'yu tanıtıyor Gogo var, Fifi var, e, Mimi var Hı -hı. E, Sık sık Karşılaştığımız arkadaşları e, İşte Gogo'yu Gogo Çatlak olarak tanımlıyor Toto Toto anlatıyor yani, Adı zaten Gogo bir de çatlak diye lakabı mı var İşte o, onun tek sorunu Çatlağın teki olması <gülüyor> Fifi tembeldir hem de benden beter diyor. Ben ders çalışmayı sevmem ama Fifi her ne yapıyorsa çok yavaş yapar. Babası böyledir, büyük babası böyledir. Anlaşılan bu onlara göre normal aileden geliyor demiş. İlginç ya. Şimdi bazı şeyler beni şaşırtıyor. Mesela ders çalışmak ya da ödev yapmak. Aslında zaten anormal olan çocukların eve gönderilip ders çalışmak ya da ödev yapmak zorunda bırakılması aslında. Ama tersi bir çocukla yani ders çalışmayan ve ödev yapmayan bir çocuğu mesela komik bir unsur olarak ya da şaşırtılacak bir şey gibi görüyoruz. Ya da mesela yavaşlık yani yavaş olmak son derece sağlıklı bir şeydir aslında değiliz ve hani bu yüzden de çok problem yaşıyoruz ama mesela o da evet. hani değil mi böyle bu terslikler de beni şaşırtıyor bazen. Evet. Ee, yani Toto, ben Toto'nun yaratıcılığını gerçekten çok önemli buluyorum. Yani pek çok çocuğun Şikayet ettiği konularda ya da çipek çok çocuğa baskı yapılan konularda Toto e, ezilen çocukların sesi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyebiliriz. E, çünkü Toto susmuyor ve her şey yani. Toto'nun söylediği pek çok şey pek çok çocuğun aklından geçmiştir ama bir biçimde. Söyleyememiş Söyleyemez. İşte söylediğinde ya da e, kızılır ona. İşte ceza alır Tabi Toto çok güvenli bir ortamda. Bir çizgi öykünün içinde sonuçta. Evet yani. aynen öyle. Ve e, o konuştukça sen de rahatlıyorsun okudukça. E, i̇kinci kitapta daha doğrusu ikinci kitapta üçüncü cilt oluyor bu. E, Toto'nun okuldaki ödev kağıtlarından da ara ara örnekler serpiştirilmiş araya. E, mesela Toto'nun en iyi yazılıları başlığı aslında. Kareli kağıtlar giriyor araya. Coğrafya dersinde deney Konu Yanar Dağlar. Hı hı. Ama işte Yanar Dağlar ateş bir tıp yanmış orası. <gülüyor> Altında öğretmen hanım Toto önümüzdeki 3 hafta boyunca okula gelemeyecek. Elini ciddi biçimde yaktığı için hastanede diye velisinden not var. <gülüyor> Ama deney yapıyor adam yani işteyse. Evet, e, ya da işte şey dünyanın keşfi konusu. Hı hı. 20 üzerinden 0 almış. Konu insan insanın doğadan nasıl esinlenebileceğini gösteren bir örnek seçin. Ben ayıların kış yüküsüne yatmasını seçtim. Sonbaharda havalar soğuyunca işte de aptal olmayan ayı bütün kışı düşünerek alışveriş yapar. Bolca cips ve paket paket hazır peynirli makarna çok kalın kazaklar video oyunları ve en sevdiği filmlerin DVD'lerini satın alır. Sonra iyice ısıttığı mağarasına kapanır. Onu ilk bar gelmeden önce rahatsız edecek kişinin oldukça cesur olması gerekir. Diye ayıların kış yüküsüne yatışılır bu şekilde yorumlanmış. Kış yüküsü iyi, yani iyi fantazi yapmış hakikaten. Evet. Ee, mesela yine bir yazılı kağıdı Napolyon'un aklı konu Napolyon'un aklı evet. konu da gerçekten konuymuş Napolyon'un Roma İmparatoru olmasını bahane ederek herkes her zaman ondan olur olmaz konularda akıl isterdi Ama aslında o kadar da akıllı biri değil. Örneğin Eyfel Kulesi'nin planları yapılırken de ona akıl danışılmıştı Ama ancak kulenin inşaatı bittiğinde hava akımlarının yüzünden içinde kimsenin oturamayacağını fark ettiler <gülüyor> <gülüyor> altta öğretmenin notu asıl sınav konusu Napolyon'un yaşamıydı <gülüyor> böyle işte arada e, kağıtlar var işte e, kitabın tasarımı da çok güzel çünkü e, resimli öykü bunlar ama bazı yerlerde küçük e, resimlerle sadece yani, vinyet gibi kullanılmış e, büyük diyaloglar yazı unsuru daha ön planda sonra, yani fontlarla sonra, fontlar, vesaireyle yani, bir, bir... <gülüyor> büyük fontlar işte farklı yazı karakterleri bazen böyle resimli öykü kitabı sayfası gibi tasarlanıyor uzun bir metin akıyor sonra arkada bir bakıyorsun bir bant karikatür var <gülüyor> onu geçiyorsun işte arada Ödev kağıtları giriyor sonra. Ya çok eğlenceli işte yani hani neredeyse dergiye yakın. Evet bazı yerlerde tam sayfa çizgi romana dönüşüyor falan yani şey çok hareketli. O yüzden böyle alıp herhangi bir yerinden de açıp okuyabilirsin çünkü her sayfada başka Hı. bir e, fıkra var. Ee, anne baba il, anne baba çocuk ilişkiler işte yetişkin bakış açısı çocuk bakış açısı. Ee, gibi konularda işin içine giriyor. Ben çok eğlenceli buluyorum o yüzden bu tip kitapları. Bir yandan tabii e, tatilen kitap okumaya teşvik edecek. Hani her ne kadar içindeki konular birçok yetişkinin aa işte ne biçim şey öğretiyor bu diyeceği konular yani, olsa da var. Yetişkinlerde çünkü, okuma'yı versin canım. Evet öyle kişiler <gülüyor> var. Işte burada tembelliği mi tembelliğe teşvik ediyor tembelliği övüyor da diyebilirler. Halbuki Gerçekten hani iyi bir mizah var burada. Ee, o yüzden yaz tatilinde böyle hani tatile giderken gerçekten çantaya atılıp o herhangi bir yerde e, o çocuklara verilen Kitap adlarını bir daha söyle evet. istersen. Ee, bu arada evet. Toto ilk kitap 0 artı 0. Toto tonlarca espri yapıyor. Toto yine coştu. Toto sen bir armağan değilsin. Mars'lık kitaptan Çıktı ee, az önce söylemeyi unuttum. Ee, çizimler Ser Serge Bloch metinler Frank Girard da ait. Ee, çeviren de Zeynep Kumruloğlu. Her dört, dört kitabı da o çevirmiş. Ee, Marsi kitap ne çıktı? Toto dizisi. Toto dizisi. Peki şimdi bir e, müzik arası vereceğiz. E, aslında benim için üzücü bir haberin neden olduğu bir e, şarkı dinleyeceğiz, yani çalmamıza neden olan şey üzücü bir haber benim için. E, Miyazaki'yi bilirsiniz, işte Totoro gibi, işte Prenses Mononoke gibi bir sürü güzel filmin, Yüriyan Çato, e, Türkçesi neydi? Ruhların Kaçışı'nın evet. e, e, yapan Miyazaki ve onun stüdyosu Studio Ghibli. Kapanıyor diye bir haber e, duyduk. Umarım doğru değildir ama doğruymuş gibi geliyor bana. Hani birkaç farklı yerden duydum. Hmm. E, üzüldüm. Çok önemli bir şey. Evet. E, bir stüdyo. E, bu yüzden Tonarino Totoro'yu, komşum Totoro'nun e, film müziğini çalmak istedik. Joe Hisaishi'nin e, yaptığı müzik. E, umarım stüdyo cibli kapanmaz. Evet, devam edeceğiz birazdan. 24.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümde e, resimli e, mizah kitapları Toto serisinden söz etmiştik. E, şimdi bir romanla devam edeceğiz. Evet bir romanla. Ben e, kendime engel olamıyorum ve sürekli roman okuyorum bu aralarda. Ve çok ilginç bir başka durum. Yani her programda herhalde bunu tekrar etmeye başladım. E, tam da bizim buralara benzeyen olayların yer aldığı hani buralardan karakterlerin sanki ama hiç alakasız coğrafyalarda geçiyor yani Brezilya'da filan geçiyor ama çok güzel denk geliyor ee, demek ki bazı e, hani evrensel demekten pek hoşlanmıyorum küçücük insanız bütün evrenlerden bilelim ama küresel ölçekte en azından bazı şeylerin ne kadar e, aynı olduğunu mesela politikacı deyince ne düşünmemiz gerektiğine dair çok net hani başka bir şey düşünmemiz gerekmiyor demek ki yani eee Yine öyle bir kitap var elimde. Tudem yayınlarından çıktı. Adı Çöplük. Andy Malga'nın yazdığı bir kitap bu. Ve Arif Cem Ünver tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. İşte ödüllü falan bir kitap ama o ödül kısmını ben çok önemsemiyorum. Kitaba geçeyim hemen. Çöplük gerçekten çöplükte geçen bir kitap. En azından çöplükte başlayan bir kitap. Sonra biraz mekan değişiyor ama. Asıl olayların düğümlendiği yer çöplük. Bizi önce kitabın ilk sayfasında Rafael Fernandez karşılıyor. Rafael Fernandez çöp toplayan çocuklardan birisi. Hmm. Ama bu hani sokaklarda gezip çöp toplayanlardan değil de doğrudan çöplükte yaşayıp çöplükte çöp toplayan çocuklardan, çöp ayıklayan çocuklardan birisi ve ee, hani işte çöplükle ilgili e, birazcık bize fikir verici bir giriş sayısı şey bölümü diyelim bu hani ne bulabilirsin falan filan ee, bazen çok enteresan şeyler çıkar diyor yani genelde aynı şeyleri buluyoruz ama bazen çok ilginç şeyler çıkıyor diyor işte arkadaşı ile beraber e, o gün çöpte yine çalışıyorlar karıştırıyorlar çöpleri ve e, rafael bir şey buluyor eee bu bulduğu şey aslında bir çanta buluyor. Bu çantayı hemen tabii ki açıyorlar. Yani hani çöpte hani bu tip şeyler korsan hazinesi bulmak gibi bir evet. şey yani aslında. Çantayı açıyorlar. Çantanın içinden bir tane harita, haritanın içinde bir tane anahtar var. Ondan sonra bir cüzdan var. Cüzdanın içinde işte böyle vesikalık fotoğraflar falan var. Ve 1100 peso kadar para var. Hı hı. İyi bir para bu çünkü e, işte şey mesela bir bütün tavuk 125 peso mesela hani Hı -hı. dolayısıyla 1100 peso bulmak iyi bir şey. Hı -hı. İşte e, oyun salonunda bir saat oyun 25 peso mesela Hı -hı. bayağı iyi para bulmuş evet. oluyorlar. Yani işte bu parayı aralarında paylaşıyorlar falan ama çantanın geriye kalanı da bir merak ettikleri bir şey. Haritane hani, mesela. Mesela haritane falan onu işte alıp zaten bu tip şeyler hani çok onların gelişmiş. E, hisleri, duyguları oluyor büyük ihtimalle. Yani çöpte çalışa çalışa bizden farklı algılıyorlardır herhalde her şeyi. Zaten ben de olsam ama saklarım yani hı hı. bir şeyleri. Bu tip şeyleri. E, ve e, parayı paylaşıp kalanını da e, alıyorlar yanlarına yani doğal olarak. tabii bu tip şeyleri de çok da anlatmamak gerekiyor yani Çünkü senin o bulduğun paraya göz diken bir başka e, kişi olabilir evet. orada falan. Yani öyle durumlar da var. Yani oradaki ilişkiler de bir farklı. Hem büyük bir dayanışma var ama hem de çok vahşi, sert diyebileceğimiz bir ortam. Sonuçta kolay bir hayat Tabii yaşanmıyor çünkü. Tabii kalmaya orada. çalışıyor herkes. Orada. Aynen öyle yani. Ee, dolayısıyla hani böyle sert bir ortam. Ee, derken işin içine bir de polisler karışıyor. Hmm. Ee, çöplük birdenbire e, polisle dol veriyor. Bir takım polisler geliyor ama yani böyle büyük arabalar, sivil, hani böyle şey adamlar. Yani böyle hani bir başka bir durum var yani Hı -hı. bunlardan filan. Ve işte e, anlatıyor yani bir sorunları olduğunu ve e, işte yardımcı olması için e, Behala çöplüğü burası. Behala halkından e, yardım istiyorlar. Çöpte bir şey aranacak. E, hani hiç böyle bir şey bulan var mı diye bir soruyorlar. E, Rafael'in teyzesi saf saf biz işte Rafael bir şey buldu diyor filan. Polislerin bir dikkatince görüyor. Rafael diyor ya buldum ne bulacağım filan diyor. Hani kurtarmaya çalışıyorlar ama sonuçta da bir takım polislerin dikkatini çekmiş oluyor. Ve e, bu çantayı aramaya başlıyor behala halkı çöplükte. Herkese de polis para verecek üstelik. Yani o kadar önemli bir şey. Hı hı. Hani herkese o günlük çalışmanın karşısında bir verecekler filan. E, tabii işin birdenbire ciddiyetini fark ediyorlar. Yani özellikle gardo biraz daha hani... Gardo ve Rafael birbirini tamamlayan iki tip. Ee, ondan sonra hani bu meselenin ciddi bir şey olduğunu anlayıp hani onu ortaya çıkan Çünkü bulana da ödül verecekler. Hı hı. Çantayı bulana diyorlar ki o zaman hani o kadar ödül verecek kadar önemliyse o zaman dur bir biz bakalım neymiş bu. Çünkü daha önemli bir şey olabilir. Hem kaldı ki bunlar polis. Evet. Ödül verecekler mi yani hani kimse polise güvenmez ki normal olarak yani. Tabii tuzak tabii ondan abi. sonra e, bir de hani böyle insanlar çünkü hani işte kes at çöpe yok olsun gitsin yani hani hı hı. anladın mı hiçbir kıymeti yok yani e, bunu da biliyor hani, e, dolayısıyla ne olacak işte e, saklıyorlar vesaire ama tabii ki olaylar sakin bir biçimde seyretmiyor hı hı. E, polis bu işle ilgili çok ciddi ve çok baskı oluşturmaya başlıyor bu arada çocuklar akıllı davranıyorlar ve ee, Sıçanın yanına gidiyorlar. Sıçan kim? Sıçan da çöplükte çalışan başka bir çocuk ama behalaya dışarıdan gelmiş bir çocuk. Çok böyle sevilen dışarı, dışlanan bir çocuk aslında. Hem böyle çirkin bir tip anladığım Hı -hı. kadarıyla kitaptan. Ee, asıl adı Cun, Cun ama ona herkes Sıçan diyor. Çünkü Sıçanlarla birlikte yaşıyor. Yani çok böyle hani çöplüğün de dibinde yaşıyor Hı -hı. öyle düşün. Yani çok daha zor bir ortam ve tek başına o. Hı -hı. Hiç kimsesi yok. Ve ya dışarıdan gelmiş tek başına bir çocuk, çelimsiz bir çocuk düşün yani işte 10 yaşında bir çocuk. Hı hı. E, fakat hani onun yaşadığı yer hakikaten de normalde kimsenin gideceği bir yer değil. Bir de çöplüğün içinde dolaşmayı bu çocuklar biliyor tabii. Polis nereden bilecek orada evet. dolaşmayı o kadar gibi. E, sonuçta onun yanına gidiyorlar falan. O da çok zeki bir çocuk bu arada. Ya zaten böyle bir durum var. Şimdi bu şekilde hayatlar yaşadığın zaman... Herhalde keskinleşiyorsun ister istemez. Evet. Yani çünkü hayatta kalmak başka, başka bir şey. Başka bir ve pratik bir, yani Mesela işte Cun, cun okuma yazma bilmiyor ama bir sürü meseleyi çok güzel çözebiliyor. Ee, ve e, olaylar gelişiyor. Olaylar gelişiyor derken polis e, bunları kovalamaya başlıyor. Ama bu arada çocuklar da ipuçlarını takip etmeye başladılar Çünkü bir kimlik çıkıyor. Jose Angelico diye bir adam. Ve o Jose, Jose Angelico'nun kim olduğunu gidip orada bir tane şey var. Ee, misyoner okulu var. O misyoner okuluna gidiyorlar. Hani bu çocuklara yardımcı olmak için gelmiş. E, bir takım bağışlar toplayarak orada bir okul kurmuş. Okul dediğimde konteynırdan okul kurmuş. İşte bir insan orada bir bilgisayar var. Eski bir bilgisayar. Çöpe atılacak bir bilgisayarı bir şirket buraya bağışlamış falan. Bunlar orada internete girip işte Jose Angelico kimmiş onun hakkındaki haberleri okuyorlar. Hmm. Bu arada insanları çok da iyi manipüle etmeyi biliyorlar. Mesela e, hani öyle bir bakışları var ki bu Çizmeli Kedi filminde Çizmeli Kedi'nin bir bakışı var evet. yani hatırlıyor musun? Öyle bir bakışlar. Mesela bir sürü şeyi öyle hallediyorlar ve bir sürü insanla bu çocuklardan şüphelenmiyor. Yani ne arıyor olabilirler ki yani anladın mı? Hani çocukça bir şeyler gibi Aha. ya da hani zaten okuma yazma bile bilmiyorlar işte. bu diye. kahramanlarımız işte 10 12 falan o yaşlarda Aha. çocuklar. İşte Gardo ile Rafael okuma yazma biliyor ama hani okula da gidiyor değiller. Öyle bir hayatları yok zaten. Aha. Yani e, beline kadar çöpün içinde yaşayan çocuklardan bahsediyoruz. Günlük kazançlarını çıkarmak için saatlerce bizim gibi insanların işte yaşadığımız hayatlar üzerinden bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çöpe attığımız şeyleri kurcalayan kurcalayarak hı hı. hayatta kalıyorlar yani ve e, işte e, bir sürü ipucu topluyorlar bu topladıkları ipuçları onları inanılmaz bir noktaya taşıyor yani başta dedim ya yani dünyanın her yerinde demek ki politikacı aynı yani e, çünkü e, Jose Angelico denilen adam e, tutuklandıktan sonra polis hani gözetimindeyken öldürülmüş hı. E, çünkü bir takım e, ...hikayeler var. Bu hikayeler de... ...gelip başkan yardımcısına dayanıyor. Hmm. Jose Angelico'nun babası... ...zamanında başkan yardımcısının... E, ...yaptığı dolandırıcılıkları... ...vesaireleri belgeleyebilmiş ama sonra... ...hapse atılmış bu yüzden. Hmm. Ve elindeki bütün belgeler yok edilmiş bir kişi. Jose Angelico ama bir şekilde... ...evlatlık, bu arada Jose Angelico, ...bir sürü çocuk evlat edilmiş bu arada o kişi. E, bir şekilde... ...Hose e, Angelico... ...bir yollar buluyor ve... ...başkan yardımcısının yıllar sonra... Başkan yardımcısı olan bu politikacının işte ona zarar verecek bir şey yapmayı başarıyor ve bununla ilgili bir takım ipuçları bırakıyor. Mesela bir dizi sayı cüzdandan çıkan şeylerden birisi bu bir dizi sayı hmm. ve çocuklar ki birisi okuma yazma bilmiyor diğer ikisi anca okuma yazma biliyor. Hmm. Bütün bunları çözüyorlar ne olduğunu ortaya koyuyorlar ve sonunda olay çok tatlı bir yere bağlanıyor. Şimdi bütün bunları yine anlatmamaya çalıştığım için ama mesela e, kitabın sonlarına doğru e, gazete haberleri var ve bu gazete haberleri mesela işte burada yandaş medya diyebileceğimiz <gülüyor> polis çemberi daraltıyor diye bir haber mesela polis açısından anlatıyor. Yani suçluları yakalamak üzereyiz diye. <gülüyor> o çantanın peşindeki polislerden bahsediyor. Yani polisler dolandırıcılık yapan bir politikacının emriyle hani onu temizlemek için operasyon yapıyor <gülüyor> <gülüyor> e, hikayede. Ve bunu anlatıyor gazete. Bir başka haber. Mesela işte Gündüz Postası. Senatör Zapanta'nın bugünkü kötü şösetine kavuşması daha önce görülmemiş büyüklükte bir alışveriş merkezi ve sinema kompleksi inşası için polise o bölgede yaşayan evsizlerin uzaklaştırılması emrini vermesiyle olmuştu. <gülüyor> Aynı Şaka kadar. gibi. Neyse ondan sonra işte e, bir başka gazeteden Adeta haber. Mesela. Halkın gazetesi. Halkın gazetesi. Manşeti şu. İmdat hırsız var. <gülüyor> mesela. Çok acayip. Yani hani işte bu kitapta e, 2012'de mesela ödül almış. Demek ki 2011'de yazılmış falan evet, bir kitap. Evet. Hırsız var. Evet. E, ondan güzel. sonra. Sonra şöyle e, mesela bu hırsız var manşetinin altında işte şöyle bir şey meselesi. Başkan yardımcısını kastederek diyor ki yastık altında 10 milyon dolar demek ya o kişi vergi ödemiyor ya da başkalarının parasını çalıyor demektir diye bir şey evet. var mesela. Yani 10 milyon dolar yastık nasıl yani çünkü. <gülüyor> e, gibi işte haberlerin de yer aldığı ondan sonra bir öykü. Gerçekten müthiş. Yani hani acaba edebiyat gerçekten de tamamen ama tamamen gerçeği mi söylüyor? Yani hani öyle bir şey mi yani? Gerçekten de yaşadığımız hayatın Aynasım Hani böyle pürüzsüz bir aynası mı? Yani çok mü? bunu. E, bu e, kitap bize gerçekten ayna olarak karşımıza tutulmuş yani o zaman. Evet, yani, tanıdık şeylerden söz ediyorsun. Tabii müthiş bir e, roman. Bir çok, çok hareketli bir kurgusu çok var hareketli ya, Karakterler müthiş. Yine çok güzel karakterler. Çok güçlü karakterler var. E, ve e, şey e, m, hani o, o karakterlerle yaşamak da çok güzel. Yani Bilmediğimiz bir yaşam ya da dışladığımız bir yaşam hep anlatırım ya işte İstanbul'da yaşarken karşı apartmandaki kadın e, ambalaj çöplerini ayırmış bir torbaya koymuş kapının önüne bırakmış Beledi belediye aracı gelip topluyor diye onları ve o çöp toplayan bir çocuk gelip onları buldu ya aynı yere gidecek sonuçta tamam mı kadın onu o çocuğa vermedi ya çöpünü sakındı ya o çocukta evet. yani o kadar anlamadığımız bir dünya o kadar dışında olduğumuz bir dünyadan üç karakter birdenbire yaşamına giriyor. Ya çünkü ben o insanları kahraman olarak görüyorum. Farkında olmayabilirler. O niyetle yapmıyor olabilirler. Sadece hayatta kalma pahasına yapıyor Yani evet ama aslında kahramanlar onlar. Evet. Sokaklarda dolaşan ya da çöplüklerde dolaşan bu insanlar. Ee, ve bu üç çocuk da oradan gelen üç çocuk. Yani e, başka bir kıtadaki, başka bir çöplük ama hikaye, hikaye aynı. aynı. bir, çok, bir yerde. Evet. Ee, dolayısıyla bir de hani şeyi de düşünmeden edemiyorum. Mesela lanet olasıca dünya kupası için... Neler yapıldı. Evet. Mesela hani böyle şeyleri de bir arada düşündüğünüz zaman müthiş bir kitap. Ee, çocuklar için, gençler için müthiş bir e, yaşam deneyimi. Ve evet. çok güzel bir macera. Ee, ve iyi bir ayna. Andi evet, ee, Andy Malga'nın yazdığı Çöplük'ten söz ettik. Tudem yayınlarından e, çıktı bu kitap. Sanıyorum ben yine gaza gelip süremi açtım. <gülüyor> e, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiyar. Kitap dostu sizin okulu sundu.